şeytanı zodi Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler Ali İmran suresinin birinci ayet-i kerimesiyle tefsirimizi devam ettiriyoruz Ali İmran suresi Hazreti Meryem'i onun ailesini Hazreti Zekeriya aleyhisselamı Hristiyanlarla olan münasebetlerimizi ve İsa aleyhissalatü vesselam hakkındaki imanımızı, emir ve yasaklarımızı, geçmişten ibret alınacak olaylarımızı bildirmek üzere Rabbimiz tarafından indirilmiş çok değerli bir sure. Bütün sureler değerlidir. Ama sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Bakara suresiyle Ali İmran suresini iki çiçek kelimesiyle ifade etmiştir. Zehra Beyin iki çiçek. Sanki bir dalda bitmiş iki çiçek. Zaten e, söz yani kelam Allah Celle Celaluhu'ya e aittir. Bu surede Üç harfle başlıyor. Tıpkı Bakara suresi gibi. Bakara suresi Elif Lam Mim Zalikel Kitab diye başlıyordu. Bu da Elif Lam Mim Allahü La İlahe İllâ Hüvel Hayyül Geyyum diye başlıyor. Bakara suresinin başında ve harfle başlayan surelerin başında çokça tekrarladım. Allah Celle Celaluhu bütün insanlığa şu mesajı veriyor. Bu ayetler, bu sureler Allah kelamıdır. Arap diliyle nazil olmuştur. Dili biliyorsunuz, kelimeleri biliyorsunuz harfleri de biliyorsunuz. E buyurun. Buyurun. Bu harfler ve bu kelimelerle siz de bir sure getirin bakalım. Bakara Suresi'nin 3. sayfasında Rabbimiz ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suretin mimtihi diyordu. Buyurun benzerini getirin. Tek başına değil. Bütün tanıdığınız bilginleri de çağırın, onlarla beraber yapın bakalım. Eğer yapamazsanız kıyamete kadar da yapamayacaksınız demektir diye feinlem tefalu velentefalu diyor Rabbimiz. Aradan 1400 yıl geçmiş ama hala benzeri yapılamamış. Bizde elif la, mim. dedikten sonra Allah'u O Allah Celle Celaluh'dür ki ondan başka ilah yoktur. Ondan başka yaratan yok, yaşatan yok, yöneten de yoktur. O hay ve kayyumdur. Bütün canları yaratan O ve yarattığı her şeyi ayakta tutan kayyum da o. Şu anda ben kendi tenimi bilmem. Saçımın her telinin ne kadar gıdaya ihtiyacı olduğunu bilmem. Ama Allah Celle Celaluhu bilir. Nereden biliyoruz bildiğini? E uzatıyor, avartıyor. Yani tırnağımız uzayıyor. Kalbimiz çalışıyor, ciğerlerimiz çalışıyor, kan damarlarımız çalışıyor, kanımız akıyor. Ve bütün bunları idare eden Allah Celle Celaluhu, ağacın dallarına suyu çıkaran ve oradan çiçek olarak gösteren o kayyum olan Allah Celle Celaluhu, karıncasını da, filini de, hamsisini de, balinasını da, serçesini de, kartalını da, yaratan, yaşatan, ve yöneten Allah Celle Celaluh'tür. Onun için biz yönetim konusunda Allah'ın dediklerine uyalım. Nasıl ki tenimizi bir anlığına Allah Celle Celaluh bırakıverse de doktorların eline bırakıverse bizi doktorlarımız bir nefesi fazladan aldıramıyorlar. Öyleyse toplum hayatını da en iyi yöneten Allah Celle Celaluhu'nun kurallarıdır. O Allah, nezzele aleykel kitabe bil hak, sana şu Kur'an'ı kitabı hak ile indirdi. Yani hukukun kaynağı olan hak, gerçek, doğrular bu kitabın içindedir. Geçmiş kitapları da doğrulayan kitap. Tevrat'ta, İncil'de, Zebur'da geçen doğruları içinde saklıyor. Onların yamuttukları, yanıttıkları, tahrif ettiklerini de doğru olarak bildiren, bu Kur'an-ı Kerim'i indiren o Allah Celle Celaluh'tür. Neyi nasıl yapacağımızı Musa aleyhisselama ve onun kavmine, İsa aleyhisselama ve onun kavmine bildiren Allah Celle Celaluhu, Muhammed aleyhisselatu vesselam ile indirdiği Kur'an'ını da bize neyi nasıl yapmamızı öğretmek için indirmiştir. Ve enzelet tevrate vel incil Allah Celle Celaluhu, İncil ve Tevrat'ı da indirdi. Min qablühü denlin nas. Bu Kur'an'dan önce insanlara hidayet rehberi olsun diye Allah Celle Celaluhu Tevrat'la İncil'i indirmişti. Ve enzelel Furkan Şimdi de Kur'an'ı indirdi. İnnel lezîne keferû bi âyâtillâhi lehum Bu Kur'an indikten sonra Allah'ın ayetlerini inkar edenler için çok şiddetli azap vardır. Allah intikam sahibidir. İntikamını alabilecek güç de onda vardır. Hocam Allah'tan gizli yapamaz mıyız? Mağaralara girseniz yapamazsınız. Çelikten evler yapsanız, Allah'tan gizli bir şey yapamazsınız. O gönüllerden geçeni bilir. İnnallâhe lâ yakfâ aleyhi şey'ün fil arzu ve lâ fissemâ. yüzünde de, yeryüzünde de, hiçbir şey Allah'tan gizlenemez. Gizli kalamaz. Denizin on binlerce metre derinliğinde yaşayabilen, Gözle görülemeyecek canlılardan bahsediyor ilim adamları. Onu da yaratan, onun da gıdasını veren Allah Celle Celaluhu'den ne gizli kalabilir. Gönlümüzden geçeni bilmektedir. Yusuf yusavvirukum fil erham. Bir de örnek veriyor. Ana rahminde nelerin olup bittiğini doktorlarımızdan, Öğreniyoruz. Ne ile öğreniyoruz? Bak, bak, bak. Burada çocuk var. Bak, bak, bak, bak. Bu kafası. Bak, bak, bak. Bu burnu, gözü diyor. Biz de ee, flan diyoruz. Ama o Allah Celle Celalü, onun bütün sinir sistemlerini, bütün kemiklerini, bütün liflerini, kalbini, ciğerini, böbreğini, saçını, gözünü, kaşlarını dizayn ediyor savvuru. O şekil veriyor. O Allah Celle Celaluhu. Dilediği gibi ama keyfe yaşar, dilediği gibi yapıyor. Çünkü La İlahe İllâ Hu Ondan başka yaratan yok. Ondan başka yaşatan yok. Ondan başka hakikaten, gerçekten şekil veren yok insanlar da taşa şekil veriyor, bir yere koyuyorsunuz. Romalıların koyduğu aslan heykeli hala yerinden kıpırdayamıyor. Veya insan heykeli biz zamanlar yeri göğü inleten, titreten krallar üzerine kuşlar yiyor, hiçbir şey yapamıyor, gülmüyor, üzülmüyor, soğukta donuyor, of diyemiyor. Ama Allah Celle Celaluhu'nun yarattığıyla kıyaslanmaz. Ki onu da yapanı Allah yaratıyor. Hüvel azizül hakim. O Allah her şeye gücü yeten, her şeye hükmeden, hükmünde hikmet sahibi olandır. Hüvel lezî enzel aleykel kitâbe minhü âyâtun muhkemâtun hünne ummul kitâb. Size indire, kitabı indiren o Allah Celle Celaluh'tür. O ayetin kitabın içerisinde muhkem manası bilinen ayetler vardır. Onlar da kitabın aslı, esası olan ayetlerdir. Ve uharu müteşabihat bir kısım ayetlerde de var ki onlar da müteşabihdir. Şimdi bunu tartışması 1400 yıl demeyelim de 1300 yıldır, 1300 yıldır devam ediyor. Bütün ehli sünnet ve ehli Bid'at ilim adamlarının görüşlerini az çok okumaya çalıştım. Şu karate vardım. Rabbimin burada ehli sünnetin anladığı manayı anlıyorum. Onun manasını ancak hakkıyla ancak Allah bilir. Ve يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ اِلَّا <اللّٰه> illallah. Arş-ı diyor Kur'an. Ne anlarız? Biz arş-ı âlâdan. Kürsi kelimesini وَسِعَ كُرْسِيُّهُ O Allah'ın kürsisi. Aklımızla şekillendirdiklerimiz bizim İnsanlarda gördüklerimiz koltuktur. O değildir ama. Leyse kemikliği şeyün. Cenneti tarif eder ama bizim bildiklerimizden hareketle tarif ediyor. Başka yolu yok. İnsanın anlamasının başka yolu yok. Ama o değil. Onun için Kayb alemiyle yani görmediğimiz, görme imkan ve ihtimalimiz de olmayan Sırat Köprüsü tarif edilir ama hayal de kurarız. Niye göre kurarız? Köylü kendi köyündeki bir köprüyü hayal kurarak İstanbullu Boğaz Köprüsü'nü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü düşünerek hayal kurar. Ama onlar değil. Öyleyse Görmediğimiz alemin bilgileri bize karışıktır, müteşabihtir ama doğrudur. Sırat vardır, mahşer vardır, cennet vardır, cehennem vardır. Teferruatına gelince, hayallerimiz bizim bilgilerimiz, tecrübelerimizle sınırlıdır. Onun için bizim hayal ettiklerimiz değildir. Hayalin ötesinde şeyler vardır. Ama diyor fe emmelledine fi kulubihim zeygun. Kalbi eğri olan insanlar var ya onlar feyettebiunu ma teşabeh minhu, el fitneti ve ibtiga' tevil. Kalbi eğri olanlar o müteşabih ayetlerin teviline yönedirler. Bununla da fitne çıkarmak ister. Albuki ve ma yale mu illallah onun tevilini mana hakiki manasını ancak Allah bilir ve Rasihun fil ilmi yqulun amen bhi kullumindi Rabbina ilimde en üst dereceyi bulmuş olanlar İslami ilimlerde en üst dereceyi bilmiş olan bulmuş olanlarda biz Bunların hepsi Allah katındandır. E biz bunlara iman ettik derler. Ve ma yezkuru illa ulul elbab. Ancak akıl sahipleri nasihat alır diyor Allah Celle Celaluhu. Ve Rabbim ve Rabbimiz bize bir dua öğretiyor. Duaların en güzeli benim namazların arkasından çokça tekrarladığım bir duamdır. Çocuklarım için, torunlarım için, ümmeti Muhammed için çokça tekrarladığım bir dua. Rabbena la tuziggulubena ba'de iz hedeytena. Ya Rabbi sen bize bu hidayeti verdikten sonra aman ya Rabbi sakın kalplerimizi imandan kaydırmasın. birinci derecede yapacağımız duadır. Ve heblena milledünke rahmeh Rabbim katından bize rahmet ver. İnneke entel vehhab Sen bol bol bağışlayansın. Rabbena inneke camiun nasi li yevmin la raybe fiyih Ya Rabbi Bir gün gelecek mahşer günü. Onun gelmesinde hiç şüphe yok. Öyle bir günde bütün insanları da sen bir araya toplayacaksın. İnnallâhe lâ yuhlifil miyâd. Şüphesiz Allah'ın den geri dönmesi yoktur. Yani vaat ettiği gelecektir. Mahşer kurulacak, hesaplar görülecek, imanlılar cennete, imansızlar cehenneme gidecek. İnna aladin kafir olantuniy ağın hum amvaluhum Kafirler var ya o şüphesiz o kafirlere malları da evlatları da fayda vermeyecektir mahşer yerinde. Askeri güçleri, ekonomik güçleri de fayda vermeyecektir. Allah katında hiçbir değeri olmayacaktır onlar. Onlar cehennemin yakıtı olacaklardır. Diyor Allah Celle Celer. Bunu şöyle söylemiyor yalnız. Oh onlara ya diyesiniz diye, diyelim diye okumuyoruz biz bunu. Ütmillere okurken Müslümanlara okurken, yahu bu adamlar böyle olacak. Ateşe gitmesinler, onlara da duyuralım, önlerine geçelim, gerçeği onlara söyleyelim diye okuyoruz. Kafirlere okurken de yol yanlış, yanacaksınız. Gecenin kalanlığında uçuruma doğru giden bir topluluk gibisiniz. Biraz bir adım atarsanız düşeceksiniz diye bunlara feryat etmemiz gerekiyor. Onun için okuyoruz. Bunların hali kede bi'ali firavne vellezine min qablihim. Daha önce firavun ve onun çevresindeki insanların durumu gibidir. Onlar da kezebu bi'ayatina. Allah ayetlerimizi yalanladılar. Fe'ekhadehumullahu bizunubihim. Wallahu şedidul eqab. Allah onları günahları sebebiyle yakalayıverdi ve de cezalandırdı. Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Vallahu şedidül ikab. Dört elif miktarı çekerek okuyor hafızlarımız, güzel Kur'an okuyan karilerimiz. Adamlara bağırıyor, feryadu figan ediyor. Yapmayın, etmeyin diyor kafirlere. Ateşe doğru gitmeyin. Müminlere de yine aynı ayetleri okurken, ne olur bunların imdadına yetişin diye bağırıyor aslında. Kulilladine kafaru, setulbu ne ve tuxşarone ilaje cehenneme ve bıislmihat, kafirlere söyle. Bu dünyada da mağlup olacaksınız. Ahirette de cehennemde toplanacaksınız. Orası çok kötü bir yataktır. Gideceğiniz yer çok kötü söylerken uyar onlar uyar. Fadekan lekum ayetun fi fi'eteyn iltaqata fi'etun tuqatilu fi sabilillahi ve ohra kafiratun yarawnehum misleihim ra'el ayn. Sizin için o iki toplulukta ibret var. Nerede? Bedir'deki Müslüman toplulukla Kafir topluluğun hali bize bir ibretliktir. Bize bir yol göstericidir. Toplumdan birisi Müslümanlar Allah yolunda harp ediyorlar. Kafir toplumlar ise bir başka ayet gelmesinde tağut yolunda harp ediyorlar. O kafirler Müminleri harp ederken gördüklerinde kendilerinin iki katı gibi görmüşler. Halbuki kafirler Müslümanların üç katı. Fakat harp ederken Müslümanların şecatı, kahramanlığını görünce kendilerinin iki katı zannettiler. Hem de şu gözleriyle öyle gördüler, Ra'yel ayn. Vallahu yuayidu binasrihi men yasha. Allah dilediğine yardımıyla kuvvetlendirir. Yardım nasıl gelir? Gayret gösterip meydana atılana Rabbim yardımını eder. Nasıl yapar yardım eder? Bir başka ayet-i kerimede Haşr suresinden Senulqi <gülüyor> fi kulubi allazina diyor. Biz kafirlerin yüreğine korku salarız diyor Allah celle celaluhu. Ya korku salmış. Kendilerinden üç kat aza az olanları kendilerinden iki kat fazla görmüşler. İnna Allahe inne fî dâlike li'ibreten li'ilil ebsâr. basire sahipleri için bunda ibretler vardır diyor Allah Celle Celaluhu. Züyine linnâsi hübbü-l-şehevâti minen nisâi vel benînâ vel ganâdîril muqandarat minel zehebî vel fızzatî vel haylil müsevvemetî vel en'âmî vel harz zâlike <Sessizlik> meta'ul hayâti dünya vallâhu indehû husnül meâb İnsanlar için insanın canının çektiği şeyler süslenmiştir. Mesela kadınlar erkeklere süslenmiştir. Çocuklar yani evlatlar süslenmiştir. Gözümüzde eşlerimiz, erkek kadınlar için beyleri, beyler için hanımları, bey ve hanım için çocukları ve tartıyla alınıp satılan altın ve gümüşler, altın ve gümüşler, o, o güzel süslü atlar, koyundan, keçiden, sığırdan hayvanlar, zirai mahsuller. Bütün bunlar diyor, insana hoş gösterildi. Bunlar dünya hayatının faydalanılacak şeyleridir. Ama Allah katında varılacak yer daha güzeldir, diyor Allah Celle Celaluhu. Bakınız bunlarla meşgul olmayın anlamında değil. Bu güzelliklerden yararlanırken bu güzellikler de yani eşi bay, bey hanımını cennete giden bir yol kabul etsin. Hanım beyini cennete götüren bir yol kabul etsin. Bey ve hanım çocuklarını bunları iman ve İslam üzere yetiştirirsem ben cennete giderim inancı içerisinde hareket ediversin diyor. Ama Rabbim diyor ki اَا اُنَبِّيُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَٰلِكُمْ لِلَّذ۪ينَ اتَّقَوْ عَنْدَ رَبِّهِمْ Müttekiler için Allah katında bundan daha hayırlı olanı size haber vereyim mi? Diye söyle onlara. Bize söylüyor Rabbim. Peygamberimiz bize okurken daha hayırlısını size haber vereyim mi? O da neymiş? Cennatun tecrimin teatiyel enhâru halidîne fîhâ. Cennetler vardır. Altından ırmaklar akan cennetler. Ve... Oranın bağları, gülleri solmaz. Zamanları bir anda hani gecesi gündüzü olmaz. Her gün her an canımızın daha çok çekeceği yeniliklerle her an karşılaşılan bir hal. Ve ecdac mutah yaratın, Tertemiz eşler. Hanımlara beyler tertemiz, beylere hanımlar tertemiz. Daha ve rızvanun Allah. Allah'tan Hoşnut olmak. Allah'ın o kullarından hoşnut olmasıdır. وَاللّٰهُ bil بِالْعِبَادِ O Allah Celle Celaluhu kullarını görmektedir diyor Allah Celle Celaluhu. Dünyanın bütün halal rızıklarını da cennete merdiven yapalım. Bizi yolumuzdan alıkoyan av olmasın dünyanın güzellikleri. Cennete yükselten merdivenlerimiz olsun. Rabbimiz yardımcımız olsun. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.